الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه فنعرض بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugün 24 Ağustos 2009 Pazartesi Tevhid mühimmatlarından Faydeler serisi derslerimizin 7. dersi Tevfik Allah'tan Bugün biraz Tevhid'den bahsedeceğiz inşallah Konumuz Tevhid ile alakalı daha çok Şimdi Tevhid lügatta daha önceki derslerimizi anlatmıştık Birlemek demek Asılahde ise Allah Azze ve Celle'ye has olan şeylerde Allah Azze ve Celle'yi bildirmek ve bildirmek. Şimdi diyoruz ki te, e, burada bir mesele ortaya e, atıyoruz diyoruz ki mesele üç fer'e ayırıyoruz diyoruz ki bir tevhid beşer tarihinde tevhid asıldır beşer tarihinde insanlık tarihinde tevhid asıldır tamam mı? Asıl olarak insanlık tarihinin aslı tevhiddir. Bu birinci fer. İkinci fer ise yine beşerde asıl olan fıtri olarak tevhiddir. Üçüncü fer ise şirk tarihidir. Yani sonradan vuku bulmuştur. O zaman diyoruz ki bir tarih olarak, iki fıtrat olarak tevhid insanlık tarihinde asıldır. Fıtri olarak veya tarih olarak tevhid insanlıkta asıldır. Üç, şirk ise tarihidir, sonradan gelmiştir. Şimdi bunu eli sünnete muhalefet olan bazı mesela fırkalar bunu reddetmiştir. Demişlerdir ki hayır insan çeşitli merhaleler geçirdi, insanoğlu çeşitli merhaleler geçirdi ondan sonra e, tevhid diye bir e, şeyle karşılaştılar çeşitli merhalelerden sonra gündemlerinde tevhid diye bir oluşum oldu. Ama biz diyoruz ki bu atıl Tarih olarak da baktığımızda insanlık tarihinin aslın, aslının başlangıcında tevhid gelmekte. Tamam mı? Bunu bileceğiz. Burası çok önemli. Çünkü mesela delil Allah Kur'an'da diyor ki ve ma khalaqtul cinne ve'l insa illa ya'budun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Allah insanları dediği zaman veya cinleri dediği zaman anlıyoruz ki İlk insanlıktan ve cin, ilk insanların ve cinlerin yaratılmasından itibaren bu mevcut. Allah onları o gaye için yaratmış. Anlıyoruz ki insanlığın ilk başlangıcından itibaren asıl gaye tevhid. Bu da derildi ki insanların, insanların beşer ilk anıyla, ilk tarihiyle itibaren tevhidle muhataptılar. Tamam, mı? tevhidle muhataptılar ee, ve tevhid diye bir şey gündemdeydi. Bu da anlıyoruz ki tarih olarak İnsanlığı, insanlığın tarihinde tevhid asıldır. Tamam mı? Sonradan insanlar karşılaşmış diye bir şey yok. Mesela Adem Aleyhisselam yine ee, Havva tevhid üzereydiler. Bu ikisi de tevhid üzereydiler. Bak bunlar mesela ağaçtan yediğinde bu ikisi ağaçtan yediğinde Allah Azze ve Celle yasakladı. Onlar bu ağaçtan yediğinde şunu bildiler. Dediler ki burada bir tane yani şunu biliyorlardı. Burada tövbeyi Kabul eden bir Rab var, yani kullarından tövbeyi kabul eden bir Rab var. Bunu biliyorlardı. Ve günahları affeden bir Rab var. Bunu biliyorlardı. Ve e, boyun eğerek, eğerek nedirler Allah Azze ve Celle? Rabbena azalemne enfusene wa inlamta firlane wa terhamlane ulene min al khaserin. Rabbimiz. Biz kendi nefisimize ne yaptık? Zulmettik bak şimdi. Diyorlar ki Rabbimiz. Tamam mı? Lafızlara bak şimdi. Rabbimiz. Biz kendi nefislerimize Zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsın, şimdi Allah'a rabb diyorlar bunlar, tamam mı? Diyorlar ki Allah'a rabb diyorlar. O diyorlar ki o inlem takfirlene, sen bizi bağışlamazsan Allah'a bağışlama sıfatını biliyorlar. O terhamna bize merhamet etmezsen rahmetten bahsediyorlar. Lene kuna nemen el uğrayanlardan oluruz. Şimdi bu insanlığın ilki, Adem aleyhisselam, in hava annemiz, bunlar da bile asıldı tevhid. Yani o zamandan günümüze kadar insanlar hep muhatap da tevhidle. O zaman insanlık tarihinde tevhid asıldır diyoruz. Yine mesela Allah Kur'an'da yine ne diyor? Ee, Adem Aleyhisselam'ı seçiyor. Ee, onu şereflendiriyor. Diyor ki: "İnna <gülüyor> Allahu Allah, Adem ve Nuh'a ve Ale İbrahim ve Ale İmran ale alamin." Allah İbrahim'i, Allah Adem'i, Nuh'u ee, Ali İbrahim'i, Ali İmran'ı alemlere ne yaptı? Alemler, alemlere seçti. Alemler üzerine seçti. Şimdi Allah Azze ve Celle, e, hadi şimdi İbrahim Aleyhisselam'a vesaire geç. Nuh Aleyhisselam'ı bizi ilgilendiren ne Adem Aleyhisselam'dan bahsediyor Allah. İnsanların ilki, ins insanların ilki, tamam mı? O yüzden baktığımız zaman insanlık tarihinde bütün bunlar delildir ki insanlık tarihinde asıl olan nedir? Tevhid'tir. مشهور آية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده أفتهلكنا بما فعل المبتلون نديه Diyor ki kıyamet gününde biz bundan habersiz yani ee, biz bundan habersizlik demeyesiniz diye Rabbin oğullarından bellerinden yani onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı. Onları kendilerine şahit tuttu. Kalu bela dediğimiz olay. Şahit tuttu ve dedi ki ne diyor? Bensin Rabbiniz değil miyim? Onlar da ne diyor? Evet şahit olduk diyorlar. Yahut daha önce babalarımız şirk koştu. Biz de on, e, onlardan sonra gelen bir nesildik. Yani onların izinden gittik. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak mı edeceksin demeyesiniz diye. Biz böyle yaptık diyor Allah. Yani demek ki ne? Bu kalu bela olayı tamam mı? Demek ki Allah Azze ve Celle bu misaka almış. Bu insanlık tarihinde bu mevcuttur. Şimdi birazdan da geleceği gibi yani birazdan da geleceği gibi bu Adem Aleyhisselam eee dan sonra da insanlar halis tevhid üzerine yaşıyorlardı. Ta on asır boyunca yaşadılar insanlar. On asır boyunca Adem Aleyhisselam'dan sonra tevhid üzere yaşadılar. Ta ki şirk ortaya çıkıncaya kadar. Ama nerede ortaya çıkıyor? Nuh Aleyhisselam'ın kavminde. Geleceği üzere inşallah onu anlatacağız biraz. Eee Sonra Allah azze ve celle on, on ne yapıyor onlara? Allah azze ve celle onlara Nuh aleyhisselam'ı söylüyor e, yani gönderiyor. Nuh aleyhisselam onları sadece Allah'a ibadet etmeye çağırıyor. Allah Kur'an'da buyuruyor ki "Elakad erselnâ Nûhân min aleykum Diyor ki biz Nuh'u kavmine gönderdik dedi ki ey kavmim sadece yani Allah'a ibadet edin sizin için ondan başka ilah yoktur. Yani ondan başka ibadet edilecek yoktur. Ben Azim günün azabından korkuyorum size. Yani sizin üzerinize Azim günün azabından korkuyorum. Yani ne, her ne kadar bir beşer inhiraf yani bir beşer bir topluluk inhiraf ettiği zaman Allah azze ve celle resul gönderiyordu. Sadece onları ibadet etsinler diye. Allah Kur'an'da ne diyor? "O me arsalna min qablike min resul illâ nuhye ileyhi enne lâ ilâhe illâ ene fe'budûn." Senden önce bir Rasul göndermiş olmalıyım ki mutlaka ona, ona neyi vahyettik? Ondan başka ilah yoktur ve sadece bana ibadet edin. Bunu vahyettik diyor Allah Kur'an'da. O zaman bütün bu delillerden e, ortaya çıkıyor ki insanlık tarihinde tarih olarak bile tarih olarak bile tevhid asıldı. Bu tarih olarak baktığında bir de fıtri olarak da böyledir. Fıtri olarak da tevhid asıldı. Bu da ikinci fer dediğimiz. Birinci olarak tarih. ikinci fer, ikinci fer ise fıtrat. Şimdi fıtrat kelimesi fi'ele kalıbından alınmıştır. Fatara'dan türemiştir fıtrat kelimesinin. Aslı fatara'dan geliyor. Dersin ki mesela infatara şey bir şey infitar oldu yani inşakka demek. Yarıldı. Tamam mı? Mesela dersin ki fataral emra. Bir işi fatretti. Ne demek? Herhangi bir şeyi fatretti. Ne demek? Yani ona başladı. Onu ortaya çıkardı. Onu yaydı demek. Tamam mı? İnsanın fıtratı yani onu ortaya çık çıkılmış hali. Yani yaratılışının aslı demektir. Tamam mı? Mesela ne dersin Fatara Allahul eee Fatara'l-âleme. Allah alemi fatret etti. Yani yarattı. O yüzden fıtrat kelimesi aslında böyle yaratmak, ortaya koymak manalarını içerir. Tamam mı? Fıtrat kelimesi. Mesela dersin ki Fatara'l-halka. Bir mahlûku fatret etti. Yani ne yaptı? Yarattı. Tamam mı? O zaman diyoruz ki fıtrat yani aslul hilka demek. Yaratılış aslı, yaratılışın aslı demektir. Tamam mı? Yani Allah Azze ve Celle'nin başlangıç olarak e, tevhid veya iman asılları üzerine yaratmasıdır. Tamam mı? Şimdi diyoruz ki nasıl ki tarihte yani insanlık tarihinde asıl olan tevhidse insanlık fıtratında da böyledir. Çünkü Allah Azze ve Celle kulları var ettiğinden bu yana. Yani var ettiği andan itibaren onları tevhid ve iman üzerine, tevhid ve imana meftur şeklinde, fıtrat üzerine yaratmıştır. Tamam mı? Onlardan misak aht almıştır vesaire. E, demin okuduğumuz ayet buna değildir. Kıyamet gününde biz bundan habersizlik demeyesiniz diye. Rabbin ne yapıyor? oğullarından yani onların bellerinden zürriyetlerini çıkarıyor. Onları kendi nefislerine, Şahit tutuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Onlar diyorlar ki evet sen bizim Rabbimizsin diyor. Diyorlar. Vesaire. Tamam mı? Bunlar hepsi ma'aruf. Hatta Allah, e, Allah azze ve celle Kur'an'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e hitaben tabi bunu ümmet de dahil bu hitabın içine. Hitaben ona yönlüyor diyor ki yüzlerinizi ikame edin, yüzlerinizi çevirin. Ne fıtri bir şey. Yani halis olan dine yüzlerinizi çevirin. Ve bunun ismine fıtrat e, ismi, e, fıtrat diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne diyor? Ve akim vjha hanifen. Fitrat Allah'ti, fitrat nasc La la li ve la Ne diyor? Resulüm sen yüzünü hanif olarak dine, hanif olarak dine çevir. Yani Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere, yani hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratılışında değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmez diye Allah Kur'an'da. Bak diyor yüzünü çevir. Ve fıtrat üzerine yaratılmış şeye doğru çevir. Demek ki bu fıtratı biliyorsun. Bu fıtratta var ve Allah azze ve celle buna yönelmemizi emrediyor. Yine hadiste kutsi hadiste ne diyor? Diyor ki eee ibadi hunafeen Ben bütün kullarımı hanif üzere yarattım. İnnehum atat ve innahum atadhumu'ş şeyatin. Şeytanlar onlara geldi. Fehtalethum an dinihim. Ee, on, onları dinlerinden saptırdı, dinlerinden çevirdi onları. Ve harramat aleyhim ma ahleltu lehum. Onlara ben helal kıldığımı haram kıldı bu şeytanlar. Ve emarethum en yuşrikû bi ma lem unezzil Hakkında delil indirmediğim bir şey şirk koşmalarını emretti bu şeytanlar insanlara. Bak ne diyor hadisin başında? ve inni khalaku ibadi hunafe ben bütün kullarıma hanif üzerine yarattım, doğru yol üzerine yarattım. Tamam mı? Yani şirkten meyledip, şirkten meyledi tevhid üzerine olma fıtratını yarattım ben. Tamam? Yine Nabi Musa a.s. ne buyuruyor? Ann kullama uludin yuldu ala fıtrah ve ma min mevludin e, illa yuladu ala'l fitra. Duan her çocuk fıtrat üzere doğar diyor nebi sallallahu aleyhi <gülüyor> Fa ebawahu anasu babasa ne yapar? Yahudanihi ya onu işte Yahudileştirir ve yunasiranihi veya onu Hristiyanlaştırır veya muccisanihi veya onu Meciusileştirir vesaire. Ama bak ne diyor eğer nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma min mevludin, mevludin yuladu fitra. Her çocuk ne, ne olur? Fıtrat üzerine doğar diyor. Yine e, bu alemde bulunan her insan, yani doğan her insan bilir ki e, Allah onu yaratmıştır. Allah onun Rabbidir. Yani başkasını ibadet etse bile bu kişi, şirk bile ibadette. Ama bunu şunu bilir ki Rabbi Allah'tır. Yaratan Allah'tır. Allah ne diyor? Bak diyor ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَٓاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Diyor ki sen onlara sorsan e, gökleri ve yeri kim yarattı? E, ayı güneşi kim boyuna Allah diyecekler diyor. Demek ki Mekke'li müşriklerde bile ne var? Rububiyet tevhid dediğimiz tevhid mevcut. Yine Allah Kur'an'da buyuruyor ki: "Ve in se'altehum men halaka? Men halakuhum? Onlara sorsan kendilerini kim yarattı? Allah diyecekler. Yine diyor ki: "Ve le ve in se'altuhum" Men nazel men nazel mina kim gök onlara sorsan kim gökten sana indirdi fa ahya bihil arda min ba'di mevtiha ve ve öldükten sonra o yeri o suyla kim diriltti diye sorsan ve yekulun Allah Allah diyecekler kul elhamdülillah <gülüyor> sendedeki hamd Allah'a mahsustur ekseruhum <gülüyor> la onların çoğu akıl etmezler bunu o zaman fıtrat e rububiyet tevhidine delalet eder. Tamam mı? Fıtrat o zaman ne? Aynı şekilde diyoruz ki fıtrat uluhiyet tevhidine de delalet eder. Şimdi şöyle şu çok söyleniyor. E, rububiyet tevhidi fıtriydir. Rububiyet tevhidi fıtriydir. Bu doğru. Ama şurasının eksik bırakılmaması gerekir. Uluhiyet tevhidi de fıtriydir. Çünkü uluhiyet tevhidi şey rububiyet tevhidi Uluhiyet tevhidini gerektirir. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidini gerekir. Yani kim, kal kimin kalbinde şu yakın olursa, onu yaratan Allah'tır, rızık veren Allah'tır, dirilten Allah'tır, öldüren Allah'tır. Kimin kalbinde eğer bu yakın halde ise, bu rububiyet olayı yakın halde ise mutlaka ve mutlaka ibadeti Allah'a sarf etmesi gerekir. Bu kaçınılmazdır. Tamam mı? Bak Allah buna işaret ediyor Kuran diyor ki: "Ya ya e en Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Bak şimdi dikkat et. Ne diyor şimdi? Rabbinize ibadet edin. Burada hangi tevhid var? Uluhiye tevhidine bir vurgu var diyor ki Rabbinize ibadet edin. Sonra ne diyor? Sizi yaratan Rabbinize. Neyle delil getiriyor Allah? Yani neyle onların üzerine hüccet ikame ediyor? Rububiyet tevhidiyle dikkat et. Şimdi uluhiye tevhidini yapın diyor Allah. Yapın derken rububiye tevhidin hüccet olarak. Çünkü sizi yaratan o olduğu için siz ona ibadet etmek zorundasınız. Tamam mı? O yüzden bak, e, siyak bak dikkat et ayetim, çok önemli. Ya Yuhannas, ey insanlar, o budu ibadetin kime? Rabbekum, Rabbinize. Ellezî halakakum, sizi yaratan. O ki sizi yaratmıştır. Vellezîne min kablikum ve sizden öncekileri de yaratmıştır. Bak, rubiyet evitlerini sıralıyor. Leallekum Tetrakun umulur ki sakınırsınız. Şimdi bak, rubiyet evidin altındaki fiilleri devam ettiriyor Allah. Elledi o ki, Ca'ale lekumul arda firaşan. Yani sizin için bir döşek yaptı. Bir döşek kıldı. Tamam mı? Bir firaş kıldı yeri. Ve sema'a binaan. Sema da binaklı. kıldı. Bak hep rububiyet tevhindeki fiiller. Yine isim sıfatla alakalı bunlar. Keza. Ve enzele mine's sema'i Ve gökten su indirdi. Fe ahrace bihi bu suyla çıkardıney ne? Minet temarat rizqan Rızık olarak size E semeratlar çıkardı Allah. Fe la tec'alû lillâhi Sonra ne diyor bak? Devam. Yine şeyle eee bitştiriyor. Ruhiyet tevrinde şirk koşmamayla veya ruhiyet tevrinde şirk koşmamayla veya isim sıfat tevrinde şirk koşmamayla devamına bak. Fe la tec'alû lillâhi endâden ve entum Bildiğiniz halde Allah'a bak bildiğiniz halde Allah'a ortaklar edinmeyin. Neyi bildiğimiz halde? Neyi bildiğimiz halde? E bak baştan sonuna kadar belli neyi bildiğimiz halde? Bizi yaratan o, bizden öncekileri yaratan o. yere döşek Kılan o, semayı bina yapan o. Ha? Gökten su indiren onunla ee, bize semeratlar çıkaran o. Bunları bildiğiniz halde ortak koşmayın. Demek ki onları bilmek rububiyet neyi gerektiriyormuş? Ortak koşmamayı uluhiyetle getiriyormuş. Ha? O zaman bunların arasında telazm var. Olmazsa olmazlık var. O yüzden uluhiyet evinde de fıtrayıdır. O yüzden bugün bir avama yani tasavvuf fun, ee, aşırı tasavvufçuların işledikleri bu şirklerin Tamam mı? Bu şirklerden soyutlanmış, bu şirklerle hiç karşılaşmamış, fıtrat üzerine olan bir e, avama sor, yoldan geçen birisini çevir. Onu Allah'tan gayrısına ibadetten sor, hemen inkar eder, reddeder. Fıtratından dolayı, hemen fıtratı onu iter. Anlatabiliyor muyum? Hemen fıtratı onu iter. O yüzden biz diyoruz ki, uluhiyet tevhidinde de fıtrattan bir parça vardır. Yani uluhiyet tevhidinde de fıtri olması diye bir şey. Söz konusu. Tamam. Yani bir insan eğer şuna iman ederse Allah yaratandır, rızık verendir, öldürendir, diriltendir, verendir, engelleyendir, zarar verendir, fayda verendir. Bütün işler onun elindedir. Her şey ona döndürülecektir. B böyle bir insan mutlaka ve mutlaka Allah Azze ve Celle'ye ibadeti sarf edecektir. Sarf etmesi gerekecektir. Bu gerekmektedir. Hakkıyla eğer iman ediyorsa bu uluhiye tevhidine, tamam? Mı? Bu ikinci ferdi. Birinci fer tarih olarak insanların fıtrat üzeri olması. İkinci fer ise fıtri, birinci fer tarih olarak insanların rubiye tevhidine tevhid üzerine olması, değil mi? Yine yani tevhid üzeri olması. İkinci fer fıtri olarak insanların tevhid üzeri olması. Üçüncü fer ise Şirk'in sonradan gelmesi. Yani şirk tarih olmuştur ümmette. Ümmetin aslında yani bir insanda asıl olan tevhiddir. İnsanlık tarihinde asıl olan tevhiddir. Şirk sonradan tarih olmuştur, vuku bulmuştur. Çünkü önceki naslarda geçtiği gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kullu mevlûdin yûledü Her doğan kişi fıtrat üzerine doğar. Bu, buna delildir. Yani fıtrat üzerine doğar ne? Fıtrat İslam dinidir. Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu, kulları için razı olduğu İslam dinidir. Ve tevhid 10 asır boyunca, Adem Aleyhisselam'dan 10 asır boyunca hep insanlar bu tevhid üzerineydi. i̇bn Abbas ne diyor radıyallahu anh. anhüme? Allah Azze ve Celle'nin kânen nâsu ümmeten vahideten, insanlar tek bir ümmetti. Ayetini tefsir ederken diyor ki, kâne beyne âdem ve nuh 10 kurun. Adem ile Nuh aleyhisselam arasında Nuh arasında 10 asır vardı. Kulluhum alel-İslam Hepsi İslam üzerine diyor İbn-i Abbas Bak, Tam hepsi e, e, bunu işte taberi tefsirinde hakim müstedirekinde sahih senetle mevcut yani. Tamam. Başka yerlerde de var. O zaman diyoruz ki beşerin aslı tevhiddir şirk. Yani ne zamandan? Adem aleyhisselam'dan. Tamam mı? Ta ki Nuh aleyhisselama Nuh aleyhisselam zamanında şirk ortaya çıktı ve bunların şirklerinin sebebi peki bu şirk nasıl başladı? Neyle başladı? Bunların şirklerinin sebebi dinlerini terk etmesi, dinlerini terk etmeleri ve salihlerde, salih insanlar hakkında aşırılığa gitmelerinden kaynaklandı. İşte bugünkü tasavvufçuların yaptığı gibi. Ne yaptılar bunlar? İbadet ettiklerinin et etrafında itikafa durmaya başladılar. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki, e, kısa ederken "La <gülüyor> ve la ve la ve la ve Diyor ki onlar böyle konuşuyorlar. Diyorlar ki, ilahlarınızı sakın bırakmayın. Vedi, sua, yahu'z, yauk ve nesr. Bunların hiçbirini bırakmayın, terk etmeyin diyorlardı kendi aralarında bunlar. Onların reisleri şeyleri diyorlardı bunu. Halbuki bunlar kim? Bunlar Nuh kavmi arasında bu işte Yavuz, Yavuk, nesir falan bunlar Nuh kavmi arasındaki salih insanlardı. Bunlar Nuh kavmi arasında salih insanlardı. Bunlar ölünce şeytan bunlara vahyetti. Şeytan bunlara vahyetti. Ee, yani neyi vahy ediyor bunlara? Ee, bazı şeyler dik, dikilmesini onların oturdukları, onların bulundukları, yaşadıkları yerlere bazı şeylerin dikilmesini e, onlara vahyediyor. Ve o, o diktikleri şeyin, bunların isimleriyle isimlendirilmesini, bu salih insanların isimleriyle isimlendirilmesini ee, şey yapıyor. Vahye diyor onlara. Bunlar bunu yapıyorlar tabi. Bunlar bunu yapıyorlar. Ama ibadet olunmuyor o dönem. Yani o bir dönem onlar ibadet olunmuyor. Tamam mı? Sonra işte onu dikenler, on, onları meclislerin onları diken o topluluk ölüyor gidiyor. Bunlar tabi ibadet etmiyor. Her ne kadar bidat değişleseler. Tamam mı? İbadet etmiyorlar daha. Bunlar ölüyor gidiyor. Çocukları falan işte nesli devam ede geliyor. İlim unutuluyor tabii. Tamam mı? İlim unutuluyor. Neydi o zaman onların niyeti? İşte biz bunları dikelim. Bunları hatırladıkça Allah'a hatırlayalım. Bunlar salih insanlar. Bu unutuluyor gidiyor. Çünkü burada işte seddu Zeray olayı var. Tamam mı? Ee, sonradan bunlar ibadet olunuyor. Bu Bukhari'de falan mevcut. Bu karın kitabı tefsir bölümünde falan mevcut bir divayet. Şimdi burada seddü zeray olayı var. Bugün eğer e, bir bugün mesela hafif baş eğmeyle ile tazim başlar. Ama bunun sonu sonra belli bir süre sonra şirke kadar gider. Sen e, e, işte hafif rukiye eğilerek bir tazim gösterirsin. Senin çocuğun gelir sen ölürsün. Der ki ya babam babam benim salih insandı, akıllı insandı. E bu böyle bir kişiye veya böyle bir zata bu kadar hürmet gösterdiğine göre bu hürmeti hak eden şey, o da hürmeti kendi gör, kendisine göre ayınlanacak. Bu sefer rukiye edecek. Ondan sonra gelecek birisi secde edecek. Zaten zaten ibadetin ta kendisi bunlar. Ondan sonra şifa isteyecek, yardım isteyecek vesaire O yüzden İs İslam'da seddül zeray olayı vardır. Yani seddül zeray e, kötülüklerin önünü, önüne ulaştıracak her şeyi, yani kötülüğe ulaştıracak her şeyin önünü kesmek. Yani illa kötülüğün önünü kesme şartiyeti söz konusu değildir. Bazen Kötülüğün önünü kesme için de bazı şeyleri engellemek gerekir. Mesela 5 e, metre iler, ilerisinde, 5 metre ileride e, insanların düşmesi, içine düşmesi muhtemel olan, muhtemel ihtimalli olan bir kuyu varsa, tamam mı? İlla o kuyunun etrafını kapatman, e, sadece o etrafın, sadece o kuyunun etrafını kapatacaksın diye bir şey söz konusu değil. 5 metre ileriden hattı çekersin kimseye yaklaşmasın diye. Çünkü yaklaşanın düşme ihtimali daha çoktur. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi seddü bunlardır. İşte bugün mesela tasavvufçıların yaptığı gibi. Şimdi bunlar belki, ee, tamam bunlar iyi niyetle başlıyor. Ama iyi niyet hiçbir zaman ne değil? Ölçü değil. Çünkü kişinin amelinin makbul olması için iki şart lazım. Bir iyi niyet, ihlas diyoruz buna. İkide mutabaa diyoruz. Yani Kur'an'a ve sünnete uygun olması. Şimdi Kur'an'a sünnete uygun. E, salih insanlara hürmet göstermek. Ama kur, yani e, Kur'an'a ve Sünnet'e uygundur. Ama sen bunu dinin sınırlarının dışına çıkarırsan. Çünkü saygıyı herkes kendi mefhumuyla anlar. Yani herkes kendi anlamak istediği gibi anlayabilir. E, bu Böyle insanların sen anlayışına bırakırsan herkesin bir tazim şekli vardır. Bir hürmet şey, e, şekli vardır. Bu hürmet şekli be, belki de şirktir. O yüzden o hürmet şeklini de senin mantığın, senin zihnin değil. Şeriat belirler. De musun? İşte Allah e, e, alimlere saygı göstermemizi istemiş. Resul alimlere saygı göstermemizi istemiş. Salih insanlara saygı göstermemizi istemiş. E, o zaman ben kendi anladığım şekilde saygı gösteririm. İşte eylerim, rukiye ederim vesaire. böyle değil. Saygı gösterilmesi nasıl Kur'an ve sünnette mevcutsa o saygın nasıl olacağı da mevcuttur. Musun? O yüzden Mesela Allah yani ala kulli yani, hal. bunlar böyle. Mesela Allah Kur'an'da buyuruyor ki fi Biz her ümmete resul gönderdik. ne için Allah'a ibadet edip tavuttan kaçınmaları için. Bak her Allah'a ibadet edip tavuttan kaçınmaları için. Dikkat edersen Allah'a ibadet edip tavuttan kaçınmaları için. Yani bütün resullerin demek ki davete buymuş. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki insanlıkta Tarih olarak ve fıtrat olarak tevhid asıldır. İse tarihidir. Bugünkü dersimiz e, burada kalacak inşallah. Kısa oldu ama e, önümüzdeki ders bir konu işleyeceğiz. O konu işte bu tevhid-ül ne, uluhiyet ne, isim sıfat ne. Onları biraz daha tavsilli anlatacağımız için girmeyelim ona. Çünkü ders uzak. Az olsun. Bereketli, hayırlı olsun. Yeter inşallah. Allahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu ve ve